997, numaralı konu, eşabdan birinin sıtmaya kaşı gösterdiği sabır, evet, Hazreti Peygamber eşabdan birinin gelip gitmediğini görünce, birkaç günden beri falan zatı görmüyorum, dedi, sıtmaya yakalandı, dediler, Hazreti Peygamber, o halde kalkınız, ona hasta ziyareti yapalım, dedi, böylece kalkıp onun yanına gittiler, genç, Peygamberi görünce ağladı, Hazreti Peygamber, ağlama, çünkü Cebrail bana, ümmetinin cehennemden payı sıtmadır, dedi, buyurdu.